Duha ve İnşirah Suresi Necm 26 Aydınlanmanın başlayışı ve Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddedişin, Allah'a ortak kabul edişin, cehaletin toplumu sarmıştığı kanıttır ki, Rabbin seni terk etmeyecek ve sana darılmayacak. Sonrası senin için... Öncesinden elbette daha hayırlı olacak ve Rabbin sana verecek, sen de hoşnut olacaksın. O seni yetim olarak bulup barınağa kavuşturmadı mı? Seni dost doğru yol dışında biri olarak bulup da dost doğru yola kılavuzluk etmedi mi? Seni aile geçindirme zorluğu içinde bulup da zengin etmedi mi? O halde yetimi perişan etme. Daha da kötüleştirme. İsteyeni, soranı azarlama. Ve Rabbinin nimetini söz ve fiillerinle ortaya koy. Biz senin için senin göğsünü açmadık mı? Senden ağır yükünü indirmedik mi? Ki o senin belini çatırdatmıştı. Senin şanını da senin için yüceltmedik mi? Demek ki, Zorluğun yanında kesinlikle bir kolaylık var. Zorluğun yanında bir kolaylık kesinlikle var. O halde boş kalır kalmaz hemen yeni bir şeye başla ve arzularını yalnızca Rabbine yön.